I fit off more than I could chew But through it all when there was dark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 Yen Eros, elimi kolumu bağlayan hem acı Eros o karşı gelinmez yaratık sarsıyor beni. The truth about the love she brings to me Where do I start? With her first hello She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love another time She came into my life And made the living fire She fills my heart She fills my heart With very special things With angels' songs With wild imaginings She fills my soul With so much love Lonely, I reach for her hand. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I need her to the stars. I'll burn away And she'll be there Haftanın ilk gününden hayatın pusulasından herkese merhaba ben psikolog Esra Tanrıverdi yine bir haftada yine güzel bir haftada birlikteyiz e, mutlu ve huzurlu bir hafta dileğiyle e, programımıza başlıyoruz e, biraz önce çok ünlü bir şairden kadın şairden safodan bir dörtlük okumuştum size e, anladığınız üzere tabii ki programımız bu hafta pusula bu hafta aşkın üzerinde aşk konusunu konuşacağız. E, aşkı hem psikolojik hem felsefi açıdan da değerlendireceğiz. E, programın ilk başında... E, ...My Way ile açıyoruz her zaman olduğu gibi. Frank Sinatra'dan ardından da e, Andy Williams'tan Love Story dinlediniz. Evet başlayalım isterseniz aşkı anlatalım bakalım neymiş. Herkes bir, bir kere daha görsün bakalım bizi mahveden, bizi e, acı veren... ...bizim elimizi kolumuza bağlayan bu aşk nedir acaba? Şimdi öncelikle... E, Hoşlanma, sevgi ve aşk arasındaki farkı inceleyelim, daha sonra zaten aşk nedire geçeceğiz. Şimdi hoşlanmadan anlaşılan şey tarafların algılamalarındaki benzerlik. İnsan hoşlandığı kişi hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunur ve hoşlanan iki insan arasında karşılıklı güven söz konusudur. Sevgi ise şemsiye bir tanımdır. Ee, ...hoşlanmayı da içinde barındırıyor ve ee, hoşlanma ile birlikte sevginin karakteristik özelliği bağlılık. Ee, sevgi, ilahi sevgi, e, insani sevgi, erotik sevgi diye de farklı gruplara ayrılabiliyor. Ee, i̇nsanın olgun özelliklere, e, güçsüz ve zayıf insanlara, hayvanlara olan sevgisi bu alt e, gruptan oluşmuştur. Şimdi aşk sevginin tutkulu ve derin biçimidir. Ee, en önemli özelliği sadakat... ...bağlılık ve şefkat. E, bu üç e, madde... ...bu üç ana unsur... ...aşkla sevgi arasında farkı gösteriyor. Aşık olan kişi de... ...önceliği e, duygular almış ve... E, ...muhakeme ikinci plana... ...düşmüştür. İhtirasla seven kişilere... E, ...delicesine aşık... E, ...denilmesinin sebebi de budur. E, aşık sevdiği için... ...kendi çıkarını terk eden kişidir. Şimdi... E, Aşkta hoşlanma ve sevgide yaşananlar farklı olarak şefkat vardır. E, genel olarak aynı doğru üzerinde bulunduğu düşünülse de e, sevgiyle şefkat birbirinden ayrı şeylerdir. Bir insanın e, aşık olup olmadığı e, onun şefkatine bakarak anlaşılabilir. Ayrıca e, şefkat karşılıklı, e, karşılık beklemez ve e, şarta bağlı değildir. Şefkat hisseden kişi, şefkatli olan kişi... E, aşık olduğu insanı ne pahasına olursa olsun e, mesut etmek ister, mutlu etmek ister. Aşık e, onu mutlu etmeliyim düşüncesiyle hareket eder. E, sevdiğine karşı her türlü fedakarlığa hazır insandır. Hakiki aşk e, tanımlanarak yaşanan aşktır. E, aşk samimiyet ve içtenlik taşıyan bir histir. E, aşık sevdiğime bütün sırlarımı anlatabilirim ve o e, hayatımda en özel kişidir diye düşünür. Ayrıca aşkta mantığın ikinci planda olduğu, tutkunun, yaşa e, tutkunun yaşandığı bir boyut vardır. Aşkla bağlılık arasında da yakın bir ilişkiden söz edilebilir. E, fakat her aşk, bağlılık, her bağlılık da aşk demek değil. E, bazı insanlar birbirlerine bağlı olduklarını zannetseler de onlar, e, Onları bir arada tutan ortak menfaatleri e, çıkar ortadan kalktığında sevgi ve aşk da uçar gider hayatlarından. E, menfaat özellikle e, mecazi sevgilerde görülebilir. Mesela e, bir insanı fiziki güzelliği için seven kimse e, güzellik ortadan kalkınca sevmekten vazgeçer. E, oysa gerçek aşkta karşıdaki insanın kimliğini sevme e, duygusu hakimdir. Bir kimse... Sevdiği kimse için onunla beraber olmadığımda mutlu değilim diye düşünüyorsa bu e, aşktan kaynaklanan bağlılıktır. E, kadın erkeğe, erkek kadına sadıktır, e, sa aslında sevmez ve öfkesine, e, öfkelene öfkelene bağlıdır. E, pek çok evlilikte olduğu gibi e, itaat vardır ancak bu... E, ...onun zorunda olduğu bir görevdir ve bu bir itate benzer. Ee, burada zaman zaman bağlılıkla karıştırılan bağımlılık e, kavramının da e, açıklamakta fayda var. Bu, e, bu kavram da e, çünkü birbirine sürekli bağlılık ve bağımlılık birbirine karıştırılan iki, iki kavram. E, bağlı, Bağlılıktı kişi sevdiği insan tarafından psikolojik ihtiyaçları karşılandığı için e, tatmin duygusu yaşar. Oysa bağımlılık çıkar ilişkisidir. Tıpkı başka şansı olmadığı için oluşan şirket ortaklığı gibi. İsterseniz bir müzik arası verelim. Ardından aşkı tarif edelim dilimizin vardığınca. Ajda Pekkan söylüyor. Kimler geldi, kimler geçti. Akşam de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde Yanıyor, duyuyor musun? Dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana, kaderden kaçılmaz görüyorsun. Kimler geldi? Hayatımdan kimler geçti? Hiç birisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi Kimler geldi? aşkı paylaşıyor alın yazını ben sensiz yaşıyorum yasak aşkını söylüyorum şarkı Ya la la hayatın pusulası devam ediyor. Ee, bu hafta pusula aşkın üzerinde aşkı gösteriyor. Ee, biz de dilimizin vardığıncaya sizlere aşkı tarif etmeye çalışacağız. Ee, ama bana kalırsa aslında aşk tarif edilmez. Herkes kendince daha doğrusu tarif eder ve kendi yaşadığıdır aşkı. Efendim aşk nedir? Ee, bir hikaye anlatayım size. Prens Charles'la Lady Diana evlenirken e, gazeteciler birbirinize aşık mısınız diye sorduklarında onlar aşk ne demekse biz oyuz demişler. E, bu cevap üzerine gazeteciler Aşkın ne olduğunu bilmiyorlar diye, diye yazarak e, yeni evli çifti çiftle dalga geçmişler. E, biraz politik bir cevap olmakla beraber prens Charles'ın söylediği doğruydu. Yani aşktan ne anlıyorsanız aşk odur. E, aşk yüzyıllardan beri sadece duygularla yaşandığı farz edilerek e, filozoflar ve şairler tarafından da tarif edilmiş e, bilim adamları. Aşkın tarifiyle uğraşmamıştır tabii ki e, onlar e, çünkü bilim denilince insanların aklına e, analitik, soğuk, ciddi, sebep-sonuç ilişkilerine dayanan bir, bir şey gelir. E, fakat aşkın anlaşılmasında son 30-40 yılın bilimsel araştırmaları e, ciddi bir yardımcı olmuştur aşkın araştırılmasına. E, atomdaki nötronla e, proton arasındaki çekim gücü, kadınla erkeğin ilişkisi, e, liseli aşıkların... ...yaşadıkları duygusal ya da... E, ...yaratıcıya olan bağlılık... ...bunların hepsi... ...aşk tanımı içinde açıklanmaktadır. E, aşk gerçekten hepsini... ...kucaklayacak kadar geniş bir... ...şemsiye midir diye de sormak gerekiyor. E, aşk sevginin... ...tutkulu ve derinlik biçimidir... ...bir başka tanımsa. E, aşkı sevgiden ayıran... ...en önemli üç özellik... E, ...biraz önce bahsettiğim gibi... ...sadakat, bağlılık ve şefkat. Sevdiğine... Delice bir tutkuyla bağlanan aşık, onun için kendi çıkarını terk eden kişidir. Aşık olan kişi de muhakeme ikinci plana düşmüş. Öncelik duygularının önceliğidir. Yani mantık tamamen geri planlıdır. Aşk aynı zamanda gerçeklerin dışına çıkmış, hayal dünyasında yaşanan romantik bir duygudur. Aşktan anlaşılan şey romanstır. Yani güzel bir aşk yaşamak için romansı mahveden ve... Arttıran şeylerin iyi bir sentezi gerekir. Ee, ünlü sosyolog Francesco Alberoni'ye göre de e, aşk şöyle tanımlanıyor. E, Eros'un saf objesinin bir görünüp bir kaybolduğu, sonradan e, sonra yeniden daha emin, daha güçlü biçimde varlığını hissettirdiği süreçtir. Aşık olduğumuz zaman uzun bir süre e, kendi kendimize bunun e, doğru olmadığını söyleriz... Olağanüstü durumu ortaya çıkaran an geçince de e, gündelik yaşamımıza döneriz ve bir ateş nöbeti geçirdiğimizi düşünüyoruz. Ama bir süre sonra sadece o insanı görünce hatta sadece sesini duyunca duyabilecek güçlü e, arzu yeniden aklımıza takılır. E, sonra tekrar yok olur. Biz de bunun sadece bir aptallık olduğunu, önem taşımadığını söyleriz. Bu belki doğru da olabilir ama e, çünkü başlangıçta... Aşık olmanın gerçek yani içinde yaşadığımız ve bizim bir parçamız olan sosyal dünyayı yeniden biçimlendirecek bir aşk olup olmadığı belirsizdir. Ama eğer o arzu yeniden ortaya çıkar ve bizi etkilemeyi sürdürürse o zaman biz aşık olduk demektir. Aşık olan insanlar geçmişlerini düşündükleri zaman yaşadıkları olayların kendi seçimleri olduğunu İsteyerek yaptıklarının ama artık istemediklerinin farkına varırlar. E, bu Alberoni'ye göre yine e, aşık, aşık olma üzere olan kişi genellikle duygularını paylaşacak bir kişinin arayışı içindedir ve kolayca bulduğuna inanır aşık olmaya başlar. E, karşılaştığı insan sayısı arttıkça birkaç kez arda, arda aşık olma evresine girebilir. İşte bu nedenle e, i̇kisine birden aşığım diyebilir. E, bu yanılgı örneğini e, iki kadının aynı erkeğe aynı anda aşık olması durumunda kolayca yaşanabilir. Erkek aşka hazır olduğuna göre her ikisine de yakınlık gösterebilir. Böylece e, üç kişiden oluşan bir grup belir belirir. E, bu oldukça sık yaşanan bir durumdur. Kolektif gruplarda aynı adama hayran olan pek çok kadın vardır. Freud e, ...kitlelerin birbirleriyle var olan ama aynı zamanda e, şefleriyle özdeşleşen bireylerden oluştuğunu belirtmemiş midir e, günümüzde? E, böylece iki kişi arasındaki aşktan grup aşkına, e, ikili kolektif hareketten grup hareketine geçmiş olduk. E, merkezinde bütün kadınlar tarafından yüceltilen bir erkeğin bulunduğu grubu ele alalım. Bu erkeğin kendisini beğenen bütün kadınlara aşık olması beklenebilir mi? Tabii ki hayır demiş e, Francesco Alberoni. E, kolektif bir harekette herkesin bir rolü vardır ve önemlidir. Bu gerçek üç kişiden oluşan gruba kadar geçerlidir. Üç, üç kişiden herhangi biri ayrılsa bile kolektif ruh sürer. Sadece iki kişiden oluşan grupta bir kişinin uzaklaşması birlikteliği bozar. Sadece iki kişilik e, birliktelikte taraflar mutlak teknikleri ve Özellikleriyle vazgeçilmezdir ve yerleri doldurulamaz. Sadece iki kişi de birey, e, birlikteliğin objektif gereksinimidir. İşte bu nedenle iki kişilik kolektif hareket, aşık olma eylemi tamamen e, spesifik e, ve diğer e, kolektif hareketlerden e, farklı bir yapıya sahiptir. İkisine birden aşık olduğum gibi sözler, içlerinden birine aşık olmaya ya da her ikisinden de vazgeçmeye varacak olan bir geçiş ya da değişim evresini ifade eder. Evet iki kişiye de aşık olduğum konusunu geçtikten sonra dilerseniz yine bir müzik arası verelim. Tekrar programımıza devam edelim. Zeki Müren söylüyor. Rüyalarda buluşuruz. Ve bu parçayı benden bir danışanın istedi. Sevgili Arzu Hanım Ahmet Bey'e gönderiyoruz.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 Bile. Gözümüz yaş dolsa bile, bile, zaman geçmiş olsa bile rüyam var da buluşuruz bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümü solsa bile, bile, gözümüz yaş dolsa bile. Gözümüz Yaş olsa bile. Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Rüyalarda kavuşuruz Bu şarkıyla buluşuruz Bu şarkıyla buluşuruz Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz şarkıyla kah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 Görünmeden rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz. Aşk gülümüz solsa bile, olsa bile gözümüz yaş dolsa bile, bile, zaman geçmiş olsa bile. Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Aşk gülümüz solsa, bile, Aşk gülümüz solsa bile. Gözümüz bile Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz, rüyalarda buluşuruz, rüyalarda buluşuruz. Evet, Hayatın Pusulası devam ediyor. Bugün, bu hafta pusula aşkı gösteriyor. Elimde Francesco Alberoni'nin çok değerli bir kitabı var. Aşık Olma ve Aşk. Ben size bunu öneririm. Okumanız gerekir. Aşkı daha farklı gözle incelemek, görmek, anlamak amaçlı. Devam edelim aşkı nasıl yorumlamış Alberoni. Aşk gündelik yaşamın zorlukları içinden doğar. Aşık olma eğilimi bilinçli aşk isteğinden ya da varlığını zenginleştirme çabasından değil... ...hiçbir şeye sahip olmadığına inanma ve bu durumdan utanç duyma durumunda ortaya çıkar. Hiçlik ve bu hiçlikten duyulan utanç aşkın doğuş evresinin başlangıç sinyalleridir. İşte bu nedenle aşık olma eğilimi gençler arasında daha yaygındır. Çünkü gençler temelde hala kendilerinden emin olmamakla, varlıklarından kuşku duymakta hatta e, utanmaktadırlar. Aynı duygu yaşamın başka evrelerinde de hissedilebilir... Gençliğin son yılları, son yıllarında ya da yaşlılığın ilk dönemlerinde olduğu gibi, bazı aşk eden, aşkı duyulan özlem değil, itirecek bir şeyimizin olmadığına inanmamızdır. Ancak o zaman kendimizi tehlikeye atmayı, zaten hoşnut olmadığımız durumu değiştirmeyi düşünebiliriz. Aşık olma, güzel ya da ilginç bir insanı arzulamak değil, Dünyayı yeni bir bakış açısıyla algılamaktır diyor Alberoni. E, aşkın davuş evresinde yeni dünya önce toplumsal daha sonra da zamansal olarak e, oluşmaya başlar. Bu henüz benli, benliğin dışa vurumu değil. E, Önemi ve değerli olanla olmayanın ayrımına varmak kendini bazı şeylerin e, kahini olarak görmektir. Bu nedenle kendi benliğini e, zenginleştirmek. Güzellikler katmak için aşık olmak isteyen kişi gerçekten aşık olamaz. Sadece varlığını kaybetmek üzere olan insan gerçeği e, hayalden ayıran kapıya yaklaşabilir. E, sonuç olarak çok arzu edilse bile her zaman aşık olunamaz. E, ama eğer istersek başkasını kendimize aşık edebilir miyiz? Evet e, bu olasıdır. Çünkü her zaman aşka hazır ve Yeni bir yaşamın hiç, e, hiçliğine ya da mükemmelliğine kendisini e, almaya gönüllü mutlaka birileri çıkar karşımıza diyor e, Francesco Alberoni. E, devam edelim yine e, ilginç e, anlatımları, ilginç açıklamaları var kendisinin. Alberoni'ye göre aşık olma iki farklı insanın füzyonudur. Aşık olmanın gerçekleşebilmesi için bir farklılık gerekir ve e, aşık olma bir istek, var olan ve olması gereken bu farklılığı aşma gücüdür. Sevilen kişi ilgimizi çeker çünkü farklıdır. Kendine özgün delikleri vardır ve bu özellik, bu teklik aşık olmada daha da belirginleşir. Aşık olma olağanüstü olana özgü ve olağanüstü bir kişi tarafından tanımlanan bir gerçek olduğuna göre zevk, meşe ve yaşamın tek kaynağıdır. Bu nedenle ben tekim. Karşımdaki insan da tek ve hiçbir şey ve hiçbir kimse değiştirilemez. Değiştirilemem, ben de değiştiremem. Bütün ayrıntılar, sesinin, vücudunun, davranışlarının her ayrıntısı bu tekliğin anlamına dönüşür. Her biri sadece ona aittir ve dünyada başka hiç kimse de eşine rastlamak mümkün değildir. O olağanüstü biçimde tek ve farklıdır ve aşık olmanın amacı bu farklı ve tek varlıktan bir yanıt alabilmektir. Biz her birimizin, e, her birimiz birbirimizden farklıyız ve bunu biliyoruz. Ama sadece aşık olma durumunda e, bizim bu biricikliğimizin farkına varılır. Aşkın başlıca ve vazgeçilmez özelliklerinden biri de karşıdaki insanın bu biricikliğini ve e, özelliğini kavramak ve kabullenmektir. E, aşk bir mücadeledir diyor aynı zamanda Alberoni. E, karşı tarafı memnun etme arzusu. İnsanı kendini değiştirmeye götürür. Böylece sevilen kişi karşısında sessizleşme başlar. Burada e, baskı değil sürekli bir çözümleme ve keşfetme vardır diyor. Evet e, enteresan bir kitap. E, öneririm sizlere e, Aşık Olma ve Aşk Francesco Alberoni. E, Düzlem yayınlarından çıkmış bir kitap. E, bulursanız eğer kitapçılarda e, okumanızı e, öneririm. Şimdi e, gelelim. Bir başka e, tanımına aşkın, aşk nedir diyelim tekrar, e, neden aşksız yapamayız diye de bir soru soralım. Sadece sevmeye, sevilmeye ya da sığınmaya duyulan veya yalnızlıktan sığırılıp bir destek, bir yoldaş bulmaya duyulan duygusal bir ihtiyaç mıdır aşk? Aşkın psikolojik bir ihtiyaç olduğu e, tecrübeyle sabit bir gerçek. Bu ihtiyacı her birimiz yakından hissetmiş. Aşkın yokluğunda ruhsal çıkmazlara girdiğimiz çok olmuştur. Ancak bizi aşka böylesi kuvvetli bağlarla kenetleyen sadece psikolojik ihtiyaçlar değil, bu tarife sığmayan duygu aynı zamanda e, pek çok fizyolojik ihtiyacı karşılıyor. Aşk e, bedendeki hormonal düzeyde meydana gelen değişikliklerin duygularımız üzerinde yarattığı cazibe dolu, e, sarsıcı, baş döndürücü bir etki, muhteşem bir tutku. Kadınlarda e, östrojen, erkeklerde ise e, testosteron aşkı davet eden hormonlardır. Haz ve e, mutluluk hormonu olan endorfin ve bir takım e, biyokimyasal salgıların düzeyde aşkla birlikte artar. Evet herkes duyuyor, hepimiz duyarız. İşte elektrik alıyor musun? E, aşkta elektrik var mıdır, yok mudur? Bakalım var mıdır, yok mudur? Evet aşk bir elektriktir. Aşk duygularının açığa çıkmasında... E, hormonlarla birlikte vücuttaki elektriğin de büyük bir payı vardır. E, vücuttaki bu elektrik kitlesi e, vücuttan hem cereyan halinde geçer... E, ...hem de e, dalgalar halinde çevreye yayılır. Sevgi ve muhabbet bir duygunun cereyanı ve vücuttan vücuda yayılmasıdır. E, sevmek, sevilmek. E, iki kişinin birbirini etkilemesi hep bu elektriksel cereyandan e, kaynaklanıyor. E, biz göremeyiz ama böyle bir ortamda enerji yoğunluğu vardır... E, aşkı ören ve çözen cere e, bu cereyanlar artınca aşkın hareketi de artar, e, azalırsa aşkın hareketi de azalır. Evet, e, isterseniz bir müzik arası ardından tekrar devam edelim konumuza. Nilüfer söylüyor, söyle buldun mu aradığın aşkı? Zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan Senin bir tek sözüne Ya varsam ağlasam Kapansam dizine Dönermez yine eski günlere Uzun zamandır Hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan Senin bir tek sözüne ya bağlasam, bağlasam, kapansam, dizine döner miyiz? Yine eski gün ne de? Seyle buldun mu? Aradın aşkın seyle? Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu büyük, gözü aç. Hayat bitse, dünya dursa, ölüm bile olsa, biz hiç ayrılmasa Ustasında aşk devam ediyor. Ee, şu anda güzel bir yazı var elimde Profesör Doktor Cemil Meriç'ten. Ee, şöyle diyor. Ben arkadaşlarımı sevgime layık oldukları müddetçe ararım. Kalp köpek yesin kalbi. Saatler geçiyor. Bahar geçiyor ve biz göçüyoruz. Kapıyı daha çok çalarım belki. Belki de ama evin boş olmadığından emin olmalıyım. Seni sevmesem bu oyunu uzatabilirdim. Belki şakayla başladı bu iş. Bütün işler şakayla başlar. Belki sonbaharın muzipliği bu. Evet e, çok güzel anlatmış Cemil Meliç. E, aşkın mevsimi var mıdır e, diye sorulur genelde. E, aşk mevsimi bulunur mu? Evet e, bulunur. E, Sevgi Meltemi daha çok bahar günlerinde eser. E, gençlik bunun en güzel çağın çağıdır. E, bununla beraber insan her yaşta sever. E, bu ateşin insanı sarmadığı çağ yoktur. E, aşk. İstatistiklerine göre Mayıs sevda ayı, Haziran evlenme ayıdır. Çamlar altında, çağlayanlarda ve su başında sevgi taşar. İnsanlar aşkı daha çok bu yerlerde heceler. Güneşli sıcak iklimlerde aşkın daha ateşli oluşu havaların buralarda yüksek oranda elektrikle yüklü oluşundandır. Vücuttaki elektrik dalgalar halinde yayılır. Bu elektrik dalgalarını her insan az çok yayar ve yaydığı dalgaların şiddetine göre de cazip ve güzel görünür. E, gençler bu dalgaları daha sık ve yoğun olarak yaydıkları için e, yetişkinlere göre daha cazip edilirler. E, cinsi hormonların azalmasıyla e, kadınlarda 40'tan erkeklerde 60'tan sonra yavaş yavaş azalsa da hem kadınlarda hem de erkeklerde kırkından sonra romantik aşkın hatta cinsel isteğin arttığı görülmüştür. Bilinçli aşk ve daha tatminkar cinsellik 35'inden sonra yaşanır. Bu durum hormonal yapının yapıdan ziyade ruhsal yapıyla ilintili. Biraz da aşkın ömründen bahsedelim. Aşk 15 buçuk, üç sene arasında değişen bir ömre sahiptir. Ondan sonra buhar olup uçar. Süreç sevgi ve aşkla başlar ama mantıkla devam eder. Mantık içermeyen aşk bir müddet sonra da yok olmaya mahkumdur. E, aşk uzun bir yolculuğa çıkmak ya da e, yanan bir ateşi seyretmek gibidir. E, i̇nsan ateşe şerifle bakar fakat onu canlı tutmak için e, çabalaması gerekir tabii ki. E, ateş yanarken arada bir sönmeye yüz tutsa da e, gereken bakım ve ilgiyi gördüğünde tekrar alevlenir. E, aşkın kısa e, sürmesinin sebebi de e, aşıkların aşk ateşinin içinde atlayıp yanmak gerektiğini düşünmeleridir. E, halbuki aşk e, yönetilmesi icap eden bir ateştir. E, Ateşe dışarıdan takviye yapmak, e, onun ısı ve enerjisinden faydalanmayı sağlar. E, aşıklar birlikte alevlendikleri e, ateşi izleyerek mutlu olurlar. E, fakat mantıksız bir biçimde alevlerin içine dalmak, onu ikisine de sönen bir kül yığınına çevirir. E, yani aşk aslında sebep değil ...iyi bir ilişkinin sonucudur. Ee, burada... E, ...akla şöyle bir soru gelebilir. E, aşk bir sonuçsa e, ...başlangıçta yaşanan nedir? E, evet, aşk merdiveninin... ...ilk basamağında kadın ve erkek... E, ...cazibe... ...ikisi arasında bir cazibe oluşuyor. E, birbirinin... ...çekim alanına giren iki kişi... E, ...birbirlerinden hoşlanırlar. Eğer bu yakınlık... ...iyi bir ilişkiye dönüşürse... ...aşkta kapı aralanır... E, aşkın oluşmasında başlangıç itibariyle e, tarafların birbirlerinden nefret etmemesi gereklidir e, ve yeterlidir de aynı zamanda bu. E, tarafların birbirinden hakkın, e, birbirleri hakkında ciddi boyutlarda olumsuz değerlendirmeleri yoksa ve iyi bir ilişki yaşanıyorsa bu e, aşkı filizlendirebilir. Fakat her ilişki e, aşkla başlamak zorunda değildir. Önemli olan iki kişinin birbirine birbirini tanımasıdır. Şimdi e, tabii ki zamanımız çok kısıtlı aşkı bir programa e, bir değil birkaç programa bile sığdırmak çok zor ama e, elimizden geldiğince kısaca e, aktarmaya çalışıyorum ben size e, aşkın yaşından bahsedelim isterseniz biraz daha günümüze uygun e, konusundan bahsetmeye çalışıyorum e, hepimizde bir şeyler bulalım istiyorum e, aşkın yaşı yoktur bir insan 80 yaşında dahi e, gelse iyi bir aşık olabilir. E, yalnız bu e, aşkın hormonal yönünden ziyade e, duygularının ağır bastığı bir boyut olur. E, duyguların ağır olduğu bir boyut olur. Çünkü ilerleyen yaşlarda aşkın biyolojik yönü ve bununla beraber gelen cinsel beraberlik ikinci plana düşer. E, ruhların uyuşması öne çıkar. Ancak ihtiyarlık... Fiziksel temasa engel değildir tabii ki. E, i̇leri yaştaki bir kimsenin sevdiği insanda mutluluk, kimyasalı, e, sevdiği insanda, e, mutluluk kimyasalını salgılatabilmesi e, tıpkı gençlerde olduğu gibi e, karşılıklı güzel sözlerin söylenmesi, e, duygusal çağrışımların harekete geçirilmesiyle mümkün olabilir. E, eşinin ölümünden kısa bir zaman sonra kendisi de ölen pek çok insan duymuşuzdur. Her ne kadar çiftlerin birbirine alışma ve bağımlılık boyutu da olsa kısa aralıklarla ger gerçekleşen bu ölüm iki kişinin karşılık bulmuş aşkının tezahürüdür. Alzheimer hastası olup da kendini tanıyamayan, tuvaletini dahi tutamayan eşine küçük bir çocuğa bakar gibi bakan aşıklar olduğunu bu konudaki uzmanlık tecrübelerimden Neticesinde bu konuyu biliyorum. E, çünkü çok e, birkaç e, vaka e, önüme gelmişti. E, böylesine seven insan e, bu fedakarlığı da büyük bir zevkle yapıyor. E, i̇nsanın vefalı bir hayat arkadaşının olması kadar mutluluk verici başka da bir şey yoktur. Öyle değil mi? E, seven kimse sevdiği kişi öldüğünde e, kolu bacağı kopmuş gibi hisseder kendisini. İşte gerçek aşk budur. E, o sebeple ileri yaşlarda varlık bulan aşk... ...gençlik dönemlerine göre daha kaliteli, e, psikolojik ihtiyacı daha fazla cevap veren bir e, tarzdır. Evet, e, 70'li 80'li yılların parçalarını e, çalıyoruz biz bu programda. E, şimdi de Rana Alagöl söylüyor, aşkın gözü kör mü acaba? Sakırılıp bu hayata küser hemen insan Ne dersin aşkın gözü kör acaba Uyan artık bitti bu rüya Seviyor sevilmiyorsun bilmiyorsun Boşlar aldırma Ne dersin aşkın gözü kör acaba Uyan artık bitti bu rüya Seviyor sev sen baştan aldırma Kırılıp bu hayata küser mi Hemen insan Ne dersin Aşkın gözü kör Acaba uyan artık Bitti bu rüya Seviyor sevilmiyorsun Başlar aldırma Neden Sadyo Havanda Hayatın Pusulası devam ediyor. E, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, aşkın üzerine, aşk üzerine konuşuyoruz. E, tabii ki bu kocaman konuyu, bu çok büyük konuyu e, bir programa sığdırmak çok zor. E, zaman konu, konu konu bölüm bölüm e, ayırdım sizler için. E, şimdi de biraz aşkın ve cinsellik üzerine, aşk ve cinsellik üzerine konuşalım istiyorum. E, bu aşkın üç e, sacaya bulunmakta. E, bunlar e, dış görünüm. E, ruhi olgunluk ve cinsellik. E, fakat bu üç unsurlardan hiçbirisi e, aşk için tek başına yeterli değil. E, ancak beraber olduğu zaman birbirini tamamlıyor. E, çok güzel bir insanın sakat birine aşık olması, e, akıl yürütme yöntemleriyle açıklanması da e, bağlılık ve mutluluğun getirdiği kaliteli bir beraberlik yaşanabilir. E, kadın erkek ilişkisinde e, dış görünüşün önemi %20 oranındadır geri kalan iç güzellikte e, e, alakalıdır Dikkat çekici bir fiziki güzellik aşk için yeterli değildir. E, önemli olan içtekin yani insanın iç güzelliğinin dışa doğru şekilde yansımasıdır. E, mesela e, fiziken çok güzel bir kadın e, oturmasını kalkmasını işte giyinmesini e, kendini ifade etmesini e, bilmez ve, Buna e, mukabil ortalama güzelliği sahip bir başka kadın e, çok dengeli bir biçimde bunları yapıyorsa e, diğerinden daha fazla beğenilebilir. E, bu beğeniyi sağlayan şey zihinsel güzellik, e, kişinin kendine olan güveni ve e, unsurlarını cesaretle e, karşılayabilmesidir. Şimdi bunların e, Bunları yapabilen kadın çok güzel olmasa da e, sevimli ve alımlı demektir. Cinsel uyarılma e, kadında dokunmayla, erkekte görsel e, unsurlarla ortaya çıkıyor. E, bu genetik eğilim sebebiyle erkek e, kadının dış görünüşüyle çok ilgilenir. E, erkek iyi bir fiziksel e, teması sayesinde kadın cinsel açıdan etkileyebilir. Kadının e, cinsellik uyarısı e, beyninin duygusal yönünün e, harekete geçmesiyle mümkündür. O da e, sevgiyle söylenmiş güzel bir sözcükle olabilir efendim bir müzik arası verelim e, sonra da aşkımızı sonuçlandıralım isterseniz e, Diana Ross ve Lionel Richie söylüyor Endless Love My first love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 Stadyo Havan'da hayatın pusulası devam ediyor. E, son sözümle aşkımızı bitirelim. İster beşeri aşk olsun, ister ilahi aşk. Varlığını başka bir varlıkla tamamlamak, e, kendi bedeninin derdine düşmekten kurtulup, e, hayatını başka bir hayat için sığınak yapabilmek, yaşamımıza hiçbir doktorun e, gösteremeyeceği itinayı, hiçbir ilacın veremeyeceği e, dermanı verecektir. Aşka düşmekten korkmayın. Yaralansanız da Tek merheminiz yine aşk olacaktır. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka konuyla tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın diyorum ee, ve son parçamız Erol Evginden geliyor. Tevdan olmasa.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 bu hayat ah bu hayatı çekilmez, sen olmasan canım. Ah bu çilemi çekilmez. Ah bu hayatı çekilmez. Ah bu hayatı çekilmez. Ah bu hayatı Sen olmasan canım. Bu çilen çekilmez. Ben de bir tip umut olmasa Erhat'ın dağları delen sabrı olmasa Bir de cana can katana sevdan olmasa sevdan... Hayat'ın pusulası Hazırlayan ve sunan Esra verdi.